Öykülerimiz, çoban kızı. İnsan olanda ince anlayış, tam kavrayış, berahet lazım gelir. Eğer ki bir kimsede bunlar bulunur, o kimsede huzur, ferahlık ve genişlik olur. Ne hoş şeydir. Olması gerekini anlayıverip icabını yapıvermeyin. Her memlekete böyle bir akil yiğit zerreştirmiş yaradan. İşte şu dağın yamacının ardındaki köy alçaklandı. Kışın üşümemek için birbirine Sığınmışçasına bitişik duran rüzgarların toprak gövdelerini erittiği evler. Odalarında genç kızlar, taze gelinler, avlularında kırmızı yanaklı, terli çocuklar, cıvıl cıvıl rengenler, her bir kavşağına, çeşme başlarına, dere kenarlarına silmiş sevdalar. Bunlardan biri de köy Asım'ın oğlunun çoban kızına olan sevdasıdır. Allahu Ekber Allahu Ekber A benim tatlı, süt kokulu kızım. Hadi kalk be. Sabah ezanı okunuyor. Namazlarımızı kılak da koyunları çıkarak. Benim bir tanem babam. Tamam, hemen geliyorum. Ağaoğlu, Günül kuşunu ilk koyunların peşinden... ...bir o yana, bir bu yana rüzgara düşmüş yaprak gibi sallanırken görür. En çok da bu haline Meftun, öylece kızı... Bu güzellik Allah vergisi bu endam peşine düşülecek, kurban olunacak kadar güzel. Yollarına revan olur ağoğlu çoban kızın. Bir sabah erken yüreği hızla çarparak kalkar yatağından ve atlar kıratına. Önce nereye gittiğini bilmez halde vurur atının mahmuzlarına. Rüzgarı tokatlarcasına koşturur devideyi. Sonra çoban kızın Pınar'ın başına indiğini bilircesine gelir Pınar başına. Demek yüreğim boş yere çarpmamış sabah vakti. Ceylanların en güzeli burada seyirtmekteymiş. Biraz daha sokulsam korkup kaçmaz inşallah. Bu oğlan niye hepsine bakıyor bömbön yüzüme? Üstümde başımda gülünecek bir şey mi var acaba? Bir şey anlamadı halinden herhal Nasıl anlatayım bu kızı halimi bilmem ki. Bugüne bugün ağa oğluydu. Hangi kızı isterse babası hemen alırdı onu. Lakin bu kızın babası başkaydı. Ona söz söylemek hele ki kızını istemek cesaret isterdi. Bu cesareti kendinde bulabilirdi ama ya vermezse işte o zaman kah vururdu. Önce güzel gözlü ceylanının gönlünü yapmalıydı. Oğlum neyin var? Yesen iyi mi? Ne oluyor bilmem. Bu araları öyle dalıp gidiyorsun. Yoksa aşık mısın? Ben doydum babam. İzin verirsen kalkacağım. İyi kalk bakalım. Ama derdini anlatmayan derman bulamaz ona göre. Oh. Hatun bu oğlanda bir haller var ama hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Düğün dernek mi kuracağız ne? Ağoğlu yine deli tayına binip kendini karanlık yollara vurdu. Serin rüzgar ağrına değdikçe daha bir yangın yeri oluyor. Olur yanı yoktu. Ya derdini dile dökmeliydi ya da uçup gitmeliydi aklı başından. O gece yazdı yıldızlara türküsü. İlk önce onlar duydu bu sevda şiirini. Sabaha kadar halleşti geceyle. Sönmüş ışıklara inat değdirmedi gözüne bir damla uyku. Çoban kızın geçtiği yolun kenarına kendini gizleyip beklemeye başladı. İşte geliyordu omzunda kırbasıyla güzel Tam zamanıyla Çoban kızı suya gider Su testisini doldurur, doldurur Eve gelir gül benzini sordurur Anaydıysa baban beni öldürür ama Bu ses de nereden geliyor? Yoksa bu çoban kız ben miyim? <gülüyor> evet ya, değil mi? Çoban kız suya gider. Su çoban kız en sonunda fark etmişti kendisi için şarpan yürüyip, Ağolu saklandığı yerden çıkıp bakın. Ne halde çoban? Kız? O anda göz göze gelirler. Ve sevdasına karşılığını alıverir Çoban kızda Hayret ve sevgiyle biraz da mahcup bir edayla Bakat almıştır İkisi de farkında değildir Çobanın bu hallerine şahit olduğunu Çoban akıllı Mert kişiydi Hemen çeker kızını kenara Kızım bak Anladığıma göre bu ağa oğlunun Sende gönlü var Söyle bakalım Sen ne dersin Böyle sustuğuna göre... ...senin de bu oğlanda gönlün var. Tamam kızım... ...ben seni anlamışım. Çoban... ...bu iki gencin arasındaki sevdayı anladıktan sonra... ...iyice bir düşünür. İşin içinde... ...elalemin diline düşmek de vardır. Çünkü kendisi de biliyordu ki... ...sevda bir kere gönle düştü mü... ...çağlayan bir ırmak gibi... Önüne geleni kapıp götürürdü. En iyisi aya gidip her şeyi bir bir anlatmak. Bak çoban kardeşim seni pek severim. Dünür olmak için de şu koskoca belde içinde senden daha iyisini de bulamam. Bize düşen bu iki genciyi birleştirmek. Eğer sen de razıysan düğünü derneği geciktirmeden kuralım. Ee, bize de bu durumda he demek düşer. Verdim gitti kızımı oğlunu. Düğün dernek kurulur, halayla çekilir, düğün yemekleri neşeyle, bereketle yürür. Bu türküde iki genci birleştirmeye vesile olmanın anlamıyla her düğüne neşe vermeye devam eder. Çoban kızı. Çoban kısı suya gider su destesin, dolgurur dolgurur dolgurur vay vay sudan gelip gülbensini de solur Radyo için uyarlayan Dünya akar anlatan Kaan Özdemir seslendirenler Çoban Mehmet Güneş Çoban kızı Canan Özacun A Fatih Özacun A oğlu Erol Eren A'nın hanımı Canan Özacun Prodüksiyon Serhat Karasu O Sivri Yöneten Ferman Karaçam